Evet Açık Radyo burası 94.9 ve Açık Radyo.com'dan da yayın yapıyoruz ve dinleyicilerimizden bir diğeriyle de beraberiz. Evet Orseli Miral burada. Merhabalar. Hoş geldiniz. <gülüyor> Hoş bulduk merhabalar. Evet. Ee, hemen şuna başlayalım. Ee, biraz canlanmanın zamanıdır. Umarım Orseli katılımıyla da bu canlılığı elde edeceğiz. biz dinleyen dinleyicilerimizin destekleriyle. Evet umuyorum de, öyle olacak. <gülüyor> ...ben şimdi kendime küçük küçük notlar hazırladım... ...sabah programı dinlemiştim... ...programda... ...bir sosyolog... ...dinleyici, kadim dostsunuz buradaydı... Evet ...Cenap <gülüyor> evet, evet. Bey... ...çok... ...Açık Radyo ile ilgili çok tatlı... ...çok hoş araştırma sonuçlarını paylaştı bizimle... ...ben de kendi kişisel... ...araştırmamı yaptım... ...bugün... ...hani neden Açık Radyo... ...işte Açık Radyo benim için nedir... Ee, gibi sorular sorup hani minik minik cevaplar buldum e, onlara ee, şimdi belki bunlar hani e, harekete geçiren şeyler olabilir diye düşünüyorum şimdi açık Bilmez. radyo nedir deyince e, benim ilk aklıma gelen şey dünya e, dünyaya açılan bir pencere e, dolayısıyla da e, çok önemli bir yere sahip ee, bir de sabah dinlerken eşimle birlikte çok tebessüm ettik ee, şöyle bir şey vardı geçmişteki bir e, röportajından gene konuşmasından e, bir şeydi ev e, açık radyo hani Kadıköy benim için ev e, açık radyoda benim için aynı şekilde ev dedi ben dedim ki o benim işte. <gülüyor> <gülüyor> ev duygusu evet, değil mi? Evet ev o, duygusu. O da aynı bizim için cenab Nöhret'in bizim için yapmış evet, olduğu evet. bir odak evet, grupları evet. araştırmasından çıkan sonuçlardan evet. biriydi. Evet. Kesinlikle radyoyu dinleyen herkesin paylaştığı ortak nokta olduğunu düşünüyorum. O Hani dünyadan sonra evet bir de ev geliyor. Yani hepimiz için bir ev duygusu yaratıyor açık radyo. E, emin olun bizler için yani program yapımcıları için evet. de aynı şey çok geçerli. Evet. evet Kendimizi evet. güvende evet. hissediyoruz buraya i̇şte, girdiğimiz işte, anda. Buradan işte üçüncü kavrama geliyoruz. Hep beraber bir aile oluyoruz. <gülüyor> yani e, hem dinleyiciler kendilerini burada bir aile gibi hissediyorlar. Yaşasın çaldı. Evet. evet <gülüyor> bu, arada. bu arada evet. <gülüyor> e, Bir aile gibi hissediyor herkes kendini. Yani buranın bir parçası e, ya da açık Radyo kendisinin bir parçası gibi hissediyor. Bu da bence çok önemli bir şey. Yani bir varlık sebebi olarak çok önemli. E, bir diğer şey. E, açık Radyo bizim için, bizim için diyorum yani hem e, benim için, eşim için, kızım için e, bir okul. Ee, gene İbrahim girdi sanıyorum ee, bir konuşmasında e, şey demişti kendimi birdenbire çok gereksiz benim için çok da önemli olmayan bir şeyi dinlerken buluyorum açık <gülüyor> radyo dinlediğimde hakikaten bu hepimizin için geçerli yani. Ve aynı zamanda e, okula giderken de ters kaçırıyormuş. <gülüyor> Arabadan inemediği onu, için. Onu, onu zaten diye. ben de biraz sonra bizim <gülüyor> de maceralarımızı anlatacağım yani ya da işte ona da geçelim. Ee, şöyle bir tamam var yani e, yol kenarına park etmiş arabadan çıkmayan iki kişi görürseniz onlar çok büyük bir olasılıkla açık radyo diyorlar birbirleriyle konuşmuyorlar yani bekliyorlardır o parçanın bitmesini ya da o konunun bitmesini yani böyle komik şeyler bizim evin otoparkından eve çıkamadığımız çok oluyor yani <gülüyor> dinlerken <gülüyor> yani böyle acayiplikler görürsek sanıyorum bunlar açık radyo yüzünden oluyor ee, yani okul aile birliği gibi bir şey tarif etmeye <gülüyor> başladık. <gülüyor> <gülüyor> Açık radyo çerçevesinde bu çok o, iyi bir yere doğru gidiyor ama bence bir e, ara verelim ve evet. e, dinleyici de çaldırmaya başladınız zaten Orsa Hanım ama e, bunu e, çoğaltalım desteği. Evet, evet. Çalacağınız bizim için getirdiğiniz parçayı bir anons edin lütfen arkasından da telefonu da verirseniz. Ee, i̇lk parça e, Buika'dan seçtim. Ee, kızım için seçtim bunu. Ee, o da aslında destekçilerimizden. Çünkü açık radyoyla büyüdüğünü hep söylüyor. Bilgesu, Bilgesu. Bilgesu Demirel. Ee, bugün sınav yoğunluğu edindir. nedeniyle <gülüyor> burada değil. Ee, ama e, şu anda dinliyor bizi tabii ki. E, o e, seçti parçayı e, Buika'dan evet. Volver geliyor. Var, var. Evet, evet, peki sınavı da kötü geçecek tabii. <gülüyor> bize <Bilgisayarın gülüyor> haftası, durumda. önümüzdeki hafta bize haftası. Bizi evet. dinlemek <gülüyor> yüzünden. <gülüyor> en azından bugün e, bu saat için bir fedakarlık yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Günaydın diyoruz ona ve evet telefon numaramızı bir kez daha lütfen evet, tekrarlarsınız. E, açık Radyo yeni adresinde eski telefonunda 343 41 41 212 alan koduyla desteklerinizi bekliyor. Este amor apasionado Que anda todo alborotado Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura queré Nos dejamos atleta tiempo Pero se llegó el momento oh, oh, de volver Tú tenías mucha razón Hace daño el corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos, oh. Hace tiempo ya a mi se me llegó el momento oh, oh, De volver tú tenías Mucha razón Me hace daño El corazón Y me mueres İzlediğiniz için Açık Radyo'da Volver adlı çok aslında duygulandırıcı bir parçaydı. Onu dinledik Orse Demirel. Bizim için getirmiş ve çaldı. Çok eski, köklü bir dinleyicimiz ama şimdi birlikte program yapıyoruz. Bu da Açık Radyo'nun en büyük, <gülüyor> bize de iyi gelen, avantajlı taraflarından biri. Çünkü... Sanıldığının aksine epey şeyi de burada yaparak öğreniyoruz ve dinleyicilerden öğrendiğimizin haddi hesabı yok aslında. Evet ve bu yoğunlaşarak ve bu anlamda konsantrasyon başka bir konsantrasyona doğru evrilerek gidiyor. Çünkü evet dinleyicilerimiz, destekçilerimiz geliyor ve burada Orsay Hanım program yapıyorlar, destek çağrısında bulunuyorlar. Bununla birlikte hem bu programın gidişatını belirlemiş oluyor hem de telefonla desteklerine sunan dinleyicilerimizin de telefon... Akışı, telefon hız mı? hızı, zaman zaman durması, zaman zaman yoğunlaşması. Onlar da ve aynı zamanda etraflarında da bu destek projesini yaygınlaştırıyor hale gelmeleri de e, aslında... ...aktif olarak toplu halde yapılan bir programdan bahsetmemize sebep olabiliyor şu anda burada. Evet değişik bir toplulukla karşı karşıyayız bence de. <gülüyor> <gülüyor> yani e, dinleyiciler evet hem dinleyici hem işte katılıyorlar e, yani bizlerin örneğinde olduğu gibi çok keyifli o yüzden. E, aynı zamanda bizim için bir e, bağımlılık yaratan e, bir süreç aslında. Yani e, radyonun hakikaten bir süre sonra bağımlısı haline geliyorsunuz. Ne yapıyorsunuz işte otoparktan çıkamıyorsunuz, dinliyorsunuz Derse geç kalıyorsunuz, dinliyorsunuz. Kendinize alamıyorsunuz. Ee, bunun için tabii ki e, radyonun yaşaması gerek ki. E, geçmişte e, e, ben hatırlıyorum yani çok uzun süredir dinlediğimiz için kesinti dönemleri oldu. Mesela e, gerçekten zor dönemlerdi <gülüyor> hepimiz için. <gülüyor> e, kavuşunca hep beraber tekrar mutlu olduk. Bu kapatılma hadisesini evet, evet, konuşuyoruz. Evet, oh, evet, 2000... yani bir dönem. Benim de ciddi bir sırt ağrımı yol açmıştı mesela çok acayip bir şey psikosomatik evet, evet. herhalde çünkü bayağı sırtım tutuldu evet. kapatılmayı <gülüyor> öyle kambur halinde geçirdim yani. Evet bizim için de oldukça zordu çünkü... Ben e, geçen gelişimde de radyoya şeyi söylemiştim e, hani çevre e, vurgusu çevre duyarlılığı çok e, olan bir radyo açık radyo aynı zamanda hani orada da çakışıyoruz e, bu anlamda benzetmiştim çevreyi e, kaybettiğimiz zaman hani Değerini evet. anlıyoruz ee, ama yani varken iyiyiz, mutluyuz, yaşayıp gidiyoruz ama ne zamanki kaybediyoruz o zaman değerini anlıyoruz. Ee, radyoda da aynı şey geçerli yani varken hepimiz çok iyiyiz, mutluyuz ee, ama ne zamanki işte e, kaybetme tehlikesi ortaya çıkıyor o zaman e, ziller çalmaya başlıyor. Dolayısıyla işte bu ziller çalmadan e, destekleri yaparak aslında yaşatmak gerekiyor. Ee, onun için buradayız burada olmaya devam edeceğiz evet, Çok teşekkür <gülüyor> teşekkür hep birlikte. Yani siz bayağı 2000'den bahsediyorsunuz. O zaman aşağı yukarı başlangıç tabii, tabii yani. döneminden beri tabii, tabii. konuştuğumuzu yani o da Deprem mi? dönemlerini hatırlıyoruz. İşte öncesini hatırlıyoruz. Dolayısıyla oldukça eski dinleyicileriz biz. Yani kızımın işte ben radyoyla açık radyoyla büyüdüm demesi çok evet. doğru. 23 yaşında bugün yaklaşık işte bir 15 yılını radyoyla geçirdiği için hakikaten onunla büyüdü ve yani bir özelliği de aslında radyonun o yani onu da işte paylaşmak isterim aile de çok paylaşılan bir şey yani buraya geldiğimde veya işte radyoyu dinlerken hep benim gördüm ...nesilden nesil aktarılabilen bir özelliği var yani sadece dinleyicileriyle kalmıyor bu, bu çok az şey de var yani, Gençlerle, e, çocuklarınızla e, her şeyi paylaşamıyorsunuz ama radyoyu, bu radyoyu, açık radyoyu <gülüyor> çok rahat paylaşıyoruz. Hep birlikte işte katkı yapıyoruz. <gülüyor> ben Bu çok güzel bir şey gerçekten. E, çok keyifli. <gülüyor> 2006'da yazmış olduğunuz bir mektup var de. You Raise Me Up'ı da dinletirseniz söyleyecek evet. sözüm kalmayacak demişsiniz <gülüyor> Secret Garden'dan. Evet. Yani bir, bir çeşit okul... Vari bir şey evet, herhalde. Evet, Beni evet, yetiştiriyor. Evet, evet. Ama şu da var. Yani katıyan böyle bir öğrenci öğretmen ilişkisi. Hayır tabii ki. Katılımcı alakası. bir evet. yanı var. Yani o önemli zaten. Biz de öğreniyoruz. Yani, o demin söylemeye <gülüyor> çalıştığım oydu. Evet. Her an yani. Evet. evet. E, Nilkara İbrahim şey demişti. Lüzumsuz bilgiler ansiklopedisini andırıyor. Hakikaten e, yani tırnak içinde lüzumsuz demek lazım belki ama e, o duyguya zaman zaman biz de kapatıyoruz. Yani hiç, sizinle hiç ilgisi olmayan bir şeyi bir anda dinliyor oluyorsunuz. Ama bu güzel bir şey. Yani e, gelişiyorsunuz bakıyorsunuz oradakiler de e, yani radyoda o anda programı yapanlar da e, hem öğreniyorlar hem katkı yapıyorlar. Böyle değişik bir süreç yani. E, hatta bazen şeye çok gülüyoruz eşimle. E, yani sıradan bir parça gelecek. Ço bazen o parçanın unutulduğu oluyor. Yani o kadar uzun <gülüyor> süre konuşuluyor ki. Herkes hakikaten kendini sohbete kaptırıyor. Ee, evet. Biz de kaptırıyoruz dinleyenler olarak. Ee, unutuyoruz yani arkadan bir parça gelmesi gerektiğini. Evet. Aslında ee, bir klasik e, batık müziği programında bunu Aykut Göksü anlatmıştı. Zaten tek bir eserin tanıtımına ayrılmış bir saatlik bir programda bir e, e, zamanımız kalmadı. İki gelecek hafta çalacağız. <gülüyor> evet işte <gülüyor> böyle acayplikli <nikler gülüyor> olabiliyor. <gülüyor> Ama amaç o par o eseri çalmak. İşte yani <gülüyor> burası açık radyo. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir sorun Böyle da olabilir. olabilir. Bunu Aykut anlatmıştı. Ben <gülüyor> dinlememiştim o programı itiraf edeyim. Ama kendisi de büyük bir gönül rahatlığıyla bunu anlatabiliyor işte. O, o da güzel tabii çok. Evet. <gülüyor> ya da tek bir parçayla biten programları hani ben de biliyorum. <gülüyor> yani bütün program boyunca işte konuşmayla geçip tek bir parça çalınabiliyor ama... ...yani siz de kaptırıyorsunuz bu arada... hiç ...ben sıkıldığımı düşünmüyorum... ...yani evet bir dinliyoruz dinliyoruz... ...aa evet arada bir de parça olmalı... ...diyip <gülüyor> bir parça geliyor... <gülüyor> ...evet şey... Mi? ...bir dinleyicim yani ...birkaç dinleyicimizden de... Bir ...sitem olarak da aldığımız... ...bir şey var mesela onu da size soralım... ...bütün açıklığıyla... ...yani... ...çok bazen işte... ...Eraslan'la birlikte girdiğimizde... ...ve yüksek tempolu olarak... ...destek çağrısında bulunduğumuz zamanlarda... ...bu özel destek projesi... ...özel yayının sırasında... E ...işte... ...şarkıların üzerine konuşuyorsunuz... ...bu da e, o sanatçıya falan... ...ayıp olmuyor mu... O ...şeklinde bir sitem var... ...tabi buna bizim verebileceğimiz bir tek cevap var... ...yani aşağı yukarı... ...bir hafta böyle bir şey de... ...devam ediyor... Ve 51 hafta geride kalan 51 haftada da hiçbir parçaya dokunmadan dünyanın hakikaten her yöresinden akıl almaz boyutlardaki evet. bir çeşitlikte müzik çalıyoruz. Ve halklarında da bilgi vermeye çalışıyor. Bütün programcılarımız inanılmaz çeşitlikte müzik programları var. O bir haftaya da kısmen katlanmak evet. gerekiyor herhalde. Çünkü başka türlü kendimizi duyuracak zamanımız ve... Böyle evet. bir destek isteyecek şeyimiz bu, yok. Biraz da parçaların belki sürelerinden kaynaklanıyor da olabilir. Hani, e, ya da işte tempo, o andaki tempo bunu gerektiriyor olabilir. Evet, bence de yani e, bu bir hafta mazur <gülüyor> görülebilecek bir şey. Volver'e dokundu. <gülüyor> yok. Dokundu. Ama burada da tabii ki tuhaf bir şey var. Yine dinleyicilerimizden öğrendiğimiz bir e, mesele bu. Evet gelen her eleştiri bizim için son derece önemli ciddiye alınması gereken kayda değer eleştiri bununla birlikte dinleyicilerimizin büyük bir çoğunluğu da adeta desteklerini vermek için o anları bekliyorlar. Yani parçaları üst üste girelim birbirine bağlayarak girelim ve üstüne evet destek numaramız şudur hadi destek olun diyelim dediğimiz anlarda bu en yoğun bir şekilde devam ediyor diğer tarafıyla da. Evet bazen ça çağrışım yapması açısından da iyi bazen tempo vermesi açısından ama bu bir haftayı özel kabul evet. etmek evet, lazım evet, herhalde. Yani. Evet. Bu bir şenlik <gülüyor> yani ben öyle görüyorum bu dönemi. Yani öncelikle bir şenlik arkasından dayanışma yani bana hatırlattığı sözcükler bunlar ve buraya gelip katılıyorsanız bir anı ve bir gülümseme olarak kalıyor sizde. Ee, ama e, hani sadece buraya gelmek de şart değil tabii ki. Ee, mesela biz desteğimizi vermek için dönemi beklemiyoruz. <gülüyor> yani şenlikten önce genelde desteği verip sonra dinleyici olarak şenliğe bu sefer katılıyoruz. Çok keyifli yani bu dönem e, şunu da görüyorsunuz. Mesela bu şenlik döneminde işte sizin gibi birileri var. E, onlar da işte bir şeyler paylaşıyorlar. ...ve aşağı yukarı işte e, hani aynı konularda aynı duyarlılıkları gösteren insanların varlıklarını fark ediyorsunuz. Dolayısıyla çok keyif veriyor yani. Peki telefonla arandınız mı bu yıl? Evet. yenilemeniz tabii, için? Tabii tabii arandım. E, ama e, şu dönem değildi yani. Oldu Daha öncesinde yani, yani önce. bir Ocak'tan itibaren tabii, bütün tabii. destekçilerimizi arıyoruz. Tabii. Bunu da şundan merak ettim. E, normalde destekçilerimizin neredeyse tamamına yakınına ulaşarak... Biz bu özel yayını her yıl başlatıyorduk. Onların desteklerini, eski destekçilerimiz desteklerini telefonda alarak başlatıyorduk. Ama bu yıl bir e, birlikte çalıştığımız bir arkadaşımızın annesinin rahatsızlığı nedeniyle. Burada bir aksama oldu. Bütün dinleyicilerimize, eski dinleyicilerimize ulaşamadan özel yayını başlatmış olduk. Bu yüzden merak ediyordum ve bunu da şu vesileyle dile getiriyorum aslında. Ee, ulaşamadığımız çok sayıda dinleyicimiz ve destekçimiz var. Bizim kabahatimizdir ulaşamamak. Bunun için de <gülüyor> evet. çok özür diliyoruz. Ama lütfen ulaşamadıklarımız şu anda bizim sesimizi duyanlar o desteklerini şu anda gerçekleş gerçekleştirsinler lütfen. Evet e, sanıyorum ulaşamadıklarınızdan biri eşim. <gülüyor> Bana ulaştınız ama sanıyorum ona ulaşılamadı. Tamam hemen çıkınca yukarı çıkacağım telefonla arayıp seni isteyeceğim. Ama ben aynı Salih Demirel. Tamam Salih Bey telefon bekleyin. Ben aileyi temsilen buradayım ama. Buradasınız. En Siz ve fevkalade eğlenceli ve hoş bir duyarlandırıcı da bir program yapıyoruz Orsuz Hanım. Sonlarına da geliyoruz. Şimdi notlarınızda eksik kalan bir şey var mı diye evet, siz bir e, Notlarımı <gülüyor> tamamlayayım. E, neden Açık Radyo'nun cevapları var bir de. E, duyarlılıklardan bahsettik. Hani çevre duyarlılığı ama şimdi bu duyarlılıklar deyince e, hep arkada kalan bir şeylere olan duyarlılıklar çekici geliyor. Mesela çevre çok da herkesin duyarlı olduğu bir konu değildi dolayısıyla biraz da benim herhalde ilgi alanım test konum Sebebiyle bu arada Açık Radyo benim tezimde kaynaklar arasında yerini de aldı. Öyle mi? Ne <gülüyor> Akademik nitur böylece geçti. Son <gülüyor> kaynak derece olarak kullandı. Önemli, gurur verici ee, bir. Güzel oldu. İnsan hakları açısından çevre hakkı konulu tezde Açık Radyo bir kaynak olarak <gülüyor> yerini buldu. Ya yayınlandı ee, mı teziniz? Evet, ya yayınlamadım. Hayır. Yayınlamadım. Ee, sadece ee, geçti. Evet, sundunuz. Evet, evet. üniversitesinde. Yani. E tezim kabul etti. Şu anda dayım, Doktora yapıyorum. Yüksek lisans bitti. Ama Açık Radyo'nun böyle de bir katkısı oldu. Tez... <gülüyor> Müziklerinin yanı sıra. Tezinizi ee... görmek isteriz doğrusu. Umarım. <gülüyor> Ee, çocuk sonra çevreden sonra çocuk e, da benim için çok önemli. E, benim kızım e, büyük artık çocuk statüsünde değil ama su Evet <gülüyor> ee, ama çocuk programları hakikaten çok zor çok nadir bulunan programlar ee, özellikle. E, Çocuk ve kitap üzerine e, bir dolap kitap bir dolap kitap var ki benim hararetle e, küçük çocuğu olanlara tavsiye ettiğim işte blogunu önerdiğim Ve erişkilere e, de tabii evet ki. evet evet yani... yani benim için de e, hediye sebebi yani orada önerilen kitaplar hediye sebebi oluyor <gülüyor> e, onun için önemli e, bu tür programlar yani e, normalde hep es geçtiğimiz işte yoksunluğunu hissettiğimiz programlar hakikaten e, çok önemli arz ediyor. Dünya müzikleri sonra yine benim için çok çok önemli. Ben işten kaynaklı sebeplerle biraz hafta sonuna dinleyicisi olduğum için artık cumartesi pazar özellikle de pazar günü dünya müzikleri bizi <gülüyor> mıhılıyor <gülüyor> radyonun neyse. başına neyse ki şimdi blogları biraz keşfettik kaçırdığımız zaman Podcast bloglardan evet. yararlanıyoruz ama her programın blogu yok buradan onu da sistemlerimi iletiyorum lütfen <gülüyor> aslında programcıların ya, müzik programları konusunda yalnız başka sorunlar olabiliyor tehlif sorun o yüzden müzik programlarında bloglar hmm. olamıyor diyeyim. Anladım. Ee, yani, yani bloglar dediğim bir şey yani podcast dediğim şey. Anladım, anladım. Yöntem. E, ama e, yani blok olarak eğer işte eklenirse veya en azından e, programın listesi, hani o gün çalanların listesi Aa, evet, bile evet, eklense bizim şüphesiz. için çok önem taşıyor onlar. Böyle e, sürekli dinleyiciler için hani ne çaldı, ne kaçırdık veya bu çalan neydi? Hani dönüp de onlara bakmak için hakikaten önemli. Onu e, aldık. takdirde <gülüyor> evet, burada bir e, telefon zinciri oluştuğunu biliyorum yayın esnasında. Ne çalımıştı evet, işte, evet, az önce evet. program değil, o parçayı evet, bir... <gülüyor> Ki ben de mesela böyle birçok parçayı telefon yoluyla hakikaten öğrendim. En komiği de bir nüfus sayımı sırasındaydı. Bir albüm çalıyor fakat hiç kimse kesmiyor, araya girmiyor, albüm sürekli çalıyor. Ve muhteşem. E, fakat ne olduğunu bir türlü öğrenemiyoruz. En sonunda telefon ettik. ya Bu çalan nedir <gülüyor> diye. <gülüyor> Ondan sonra öğrendik ki e, Nighthark treasures'mış. E, hemen koşarak aldık o ayrı. E, bugün de zaten bir e, Nighthark getirdim yanımda. E, sıradaki parça evet, mı acaba? Evet sıradaki parça evet. e, Nighthark'tan gelecek. Invisible Lover'ı seçtim. Ee, ama parçadan önce bence evet, bir kere no, daha telefon çalsa güzel olur. Evet zaten yavaş yavaş da bitirmek durumunda kalacağız herhalde. E, notlarınız e, ne kadarını tamamlayabildik bilmiyorum. E, fakat Siz, benim aldığım notlarda da bir de çok e, önemli bir kavrama değindiniz. E, dayanışma meselesi evet, hayatta en çok önem önemli. verdiğimiz kavramlardan biri olmasına çalışıyoruz evet. yani. Bu haftanın en önemli bence özelliği o dayanışma. Yani Açık Radyo'nun kimliğinde dayanışma zaten var ama bu haftanın bence en büyük hani altı çizilmesi gereken özelliği o dayanışma unsuru. Son notum benim Açık Radyo'nun bir kadim dost olması. En hani Son vardığımız yer burası. Ya bizim için en azından böyle bir anlamı var. Zaman zaman biz de dinlerken işte tartışma programlarında kızıyoruz, söyleniyoruz veya işte... Çok e iyi bu, evet. <gülüyor> söyleniyoruz işte o olur mu bu olur mu falan diyoruz. Ama sonunda gene hani dönüyoruz, dinliyoruz, yani keyifleniyoruz. Birlikte hüzünleniyoruz, birlikte neşeleniyoruz, birlikte kızıyoruz. Ee, dolayısıyla Açık Radyo bizim için kadim dost Seviyoruz dostumuzu <gülüyor> <gülüyor> Yok, Biz de aynen öyle Sizi destekçi ve dinleyici olarak Çok seviyoruz Emin olabilirsiniz yani. Teşekkür ederiz <gülüyor> Be, Night Ark'tan e, Night Ark e, Invisible Lover Invisible Lover görünmeyen aşık Çok teşekkür ederiz geldiğiniz Ben teşekkür ederim Telefonumuzu da bir kez daha lütfen evet, 0212 söylerseniz 0212 alan koduyla 343 41 arayarak Radyomuza destek olun destek projesi özel yayını. 10. Radyo Şenliği